Doktorluğu bir kış günü ortaya çıktı. Şapkacı bacı kötü üşütmüş, koh koh öksürüyor. Bu geçerken duymuş. Dönüp kadına bakmış, sonra cebinden kağıt kalem çıkarıp bir ilaç yazmış. Bacı bunu aldır ve iç, durumun iyi değil demiş. Kadın ilacı içmiş ve iyileşmiş. O gün bugün rüzgarlı pazarın doktorudur. Bu sebeple belli bir saygı gösterirler kendisine. Nispeten ayık olduğu zamanı kollar, gider dertlerini anlatırlar. Reçetesi cilet gibi, derdini anında keser. E böyle olunca efsane dal budak saldı tabii. Efendim bu aslında yedi göbek İstanbullu, çok tanınmış bir ailenin çocuğuymuş. Çapa tıp fakültesinde okurken buna iftira atmışlar. Anlatanlar burada seslerini alçaltarak, hırsızlık olacak şey değil hani. Bunu okuldan atmışlar bu da aklını sıçratmış. Evi barkı terk edip kendini içkiye kaptırmış. En zayıf hikaye bu. Kim uydurduysa kimse inanmıyor. İkincisi bir aşk masalı. Güya sevmiş de alamamış. Hayata küsüp böyle haneber duş olmuş. Bazıları diyor ki evliymiş karısı başkasına kaçmış. İşin cıltını çıkaranlar yok yok. Karısını dostuyla basmış, manzarayı görünce oynatmış diyorlar. Bu da basma kalıp bir dedikodu, sıradan. Hadi canım sen de diyenler işin aslı şu diye başlıyor ve aşağıdaki macerayı anlatıyorlar. Doktor öğrencilik döneminde örgüt lideriymiş. Polis bunu almış, ağır işkenceden geçirmiş. Akli dengesini kaybedince hapsine dahi lüzum görmemişler. Tahsili bu yüzden yarım kalmış. En çok anlatılan ve doktora en çok yakışanıysa şu Efendim doktor mektebini bitirmiş, diplomayı almış, şu gün şu tarihten itibaren şu hastanede göreve başlamış Bakın bu hikaye ayrıntılara atlamıyor, belki de bu yüzden inandırıcı Neyse efendim bir gece bu nöbetteyken bir genç kız getirmişler, durumu acil, hemen ameliyat edilmesi lazım Geri kalmış bir yörenin ufak bir kentinde alet ve edevatı yetersiz bir hastane. Üstelik uzman hekim izne gitmiş. Bizim doktor yalnız. E ne yapacak? Eli ayağı titrese bile yaradana sığınıp kızı ameliyata almış. İki hemşireyle epice uğraşmışlar. Kız gözlerinin önünde ''Doktor kurtar beni kurtar beni'' diye diye can vermiş. O hadiseden sonra buna olanlar olmuş. ''Lanet olsun böyle memlekete de, böyle mesleğe de.'' deyip istifa etmiş. Ölen kız geceleri rüyasına giriyor, kanlı elleriyle boğazına sarılıp ''Kurtar beni, kurtar beni!'' diye çırpınıyormuş. Kan ter içinde uyandığı geceler birbirine eklenmiş. Alkole sığınıp kendini unutan adam, rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi rüzgarlı pazara kadar gelmiş. ''Ne zaman gelmiş?'' Üst geçidin altının ne zaman mekan tutmuş kimse bilmiyor Çaycı Pala diyor ki e ben geldiğimde o buradaydı Kimseyle konuşmaz konuşursa da bir iki cümle o kadar Hani ne var ne yok İyilik abi ne olsun kabilinden Bazen birkaç günlüğüne kaybolur O da bunun sır kapılarından biri açabilene aşk olsun Lakin bu yakınlarda bir evi belli bir geliri olduğu söyleniyor ki Benim aklıma da yatıyor. Kimselere çaktırmasa da ara sıra Cino'ya üst baş aldığı, eline para verip, şarap için bakkala gönderdiğinde üstü kalsın dediği, durana, bana ve nimete dürüm ısmarladığı oluyor. Onun nasıl dostu bir köpek, kopiş. Ya, pazarımızın bir de köpeği var. Renksiz, biçimsiz, sefil, adinin bayası bir sokak iti. Duran kopişi gördüğünde, ''Bu ne la?'' ''Bunun gibileri bizim oralarda köye sokmazlar.'' dedi. ''Niye?'' dedim. ''Niye olacak? İkide bir gunnar. Köyün köpek neslini berbat eder.'' dedi. ''Doğru, bu bir dişi. Ve aralıksız doğuruyor. Kızgınlık zamanlarında civarın ne kadar erkek iti varsa buna çullanıyor. O da bana mısın demeden, sıcak soğuk demeden, 3-5 demeden doğuruyor.'' ''İt canı.'' derler ya, dayanıklı hayvan. Doktor bilhassa yavrulu zamanlarında, Kopiş'i neredeyse kuş sütüyle besliyor. Ona etler ciğerler alıyor. Bir naylon tas içinde bulamaçlar hazırlıyor. Hadi bunlar neyse ne? Onunla konuşuyor yahu. Bayağı ahbaplık ediyor. Yine de bu trafiğin kör düğüm olduğu ana cadde kenarında yavrulardan çoğu ezilip gidiyor. Bazılarını öteki ipler parçalıyor. Her doğumdan sonra kopiş hayata ya bir ya iki yavru ancak hazırlayabiliyor. Onlar da hayırsız vallahi. İlk fırsatta çekip gidiyorlar. Kopiş doktorun yanından ayrılmaz. Gelenin dost mu, düşman mı olduğunu sezer. Eee adam olur olmaz yerde sızıp kalıyor. Bunun gecesi var, gündüzü var. Hırlısı var, hırsızı var değil mi? Kim bekleyecek başında? Kopiş. Kafasını koparsan doktoru terk etmez. Doktorun rüzgarlı pazardaki forsu sayesinde... Kopiş'te belli bir itibar görüyor. Kimse onu itip kakmıyor. Melul Mahzun gözleriyle dürüm yiyen, simit yiyen birine yanaşı verse, bir parça da ona atıyorlar. Havanın fena bozduğu, ayazlı tipili günlerde, Pala Hasan, doktoru çay ocağına buyur ettiği gibi, ardı sıra gelen kopişi de içeri alıyor. Bu karlı tipili günlerde yaşanmış bir olay var ki, burada nakletmeden geçersek, hem size... Hem bize yazık olur. Evet kar yağmış, yolu izi kapatmış. Hani ne derler? Evli evine sıçan deliğine, ortalık iyice tenhalaşmış. Her yer karanlık, kar ağır, ağır dökülüyor. Pazar dağılmış, pala ocağı kapatmış. Cino karşı geçedeki kahvelerden birine kapağı atmış. Geçidin üstünde duran, öyle tek başına. Yahu donacaksın, çek git. Sen de bir kahveye kapağı at diyeceksiniz. E gidemiyor çünkü Bilal'i bekliyormuş. Bilal de hava kötü işte geciktikçe gecikmiş. Ha şimdi gelir ha şimdi gelir. Duran bir ayağını kaldırıp bir ayağını indirerek dişleri birbirine vurarak içinden Bilal'e ver yansın ediyormuş. Neyse uzatmayalım. Sonunda Bilal Efendi söküyün edip aşağıdan Duran diye bağırmış. Duran ha geldi işte diye sevinecekken birden doktoru her zamanki köşesinde bir karaltı olarak sızıp yattığını fark etmiş. Hay Allah, ne yapsa? Bir koşu vermiş köşeye. Giderken de, ''Geliyorum Bilal abi az bekle.'' diye seslenmiş. Doktor 100 kilonun üstünde. Top atsan duymaz vaziyette. Duran o yandan çekiştirmiş, bu yandan uğraşmış, nafile. Ne adam ayılacak gibi, ne Duran onu kaldıracak gibi. Adam orada öylece bıraksa donacak. Piyale aşağıda bekliyor. Beklemek bir yana Habire bağırıyor. Son bir gayretle geçidin merdivenlerini düşe kalka inmiş, orada sarhoşların zaman zaman tünediği bir köşede kalınca bir naylon örtü bulup yeniden yukarı çıkmış. Çıkmış ki bir dene görsün. Kopiş gelip doktorun tepesine dikilmiş. Duranın bozulan morali, kaçıp giden neşesi yeniden geri gelmiş. Av aferin Kopiş. Seni sevmem ama bu defa yüzünü gözünü öpeceğim yani diyerek iti okşamış. Önce kopişi çekip doktorun üzerine yatırmış. Oh! İt milletine soğuk işlemez. Doktoru yorgan gibi sarar bu. Sonra koca naylonu ikisinin birden üstüne örtü örtüvermiş. Sağından solundan bastırmış. Bastırırken sanki ite değil de laftan anlayan bir adama söylüyor gibi. Ulan kopiş sakın buradan ayrılma. ''Doktorun üstünden kalkma, yoksa yakarım çıranı ona göre.'' diye sıkıca tembih edip uzaklaşmış. Öte köşedeki merdivenlerden inerken bir kez daha dönüp bakmış. Kopişli doktor naylonun altında koyun koyuna uslu uslu yatıyorlar. İçi rahat inmiş merdiveni duran. ''Nerede kaldın yahu?'' diye kendisine çıkışan Bilal'e ''Bir hayırlı iş işledik ki sorma.'' demiş Bilal. Nedir o diye sorunca Duran bayağı büyümüş. Koca adam edasıyla ilk kez Bilal abisine hafifçe hava atarak ''Sorma dedik ya!'' vermiş. Evet kopişin doktorun hayatını nasıl kurtardığının hikayesidir bu. Köpek sabaha kadar o naylonun altından çıkmamış. Pazara gelenler manzarayı görünce içleri bir tuhaf olmuş. Doktoru uyandırmışlar. Tabii zavallının hiçbir şeyden haberi yok ne var ne oluyor demiş etrafında toplananlara. Kalabalık yok bir şey doktor demiş. Seni burada sabah sabah görünce ee hasta falan mı diye endişelendik. Doktor üstüne yığılan kar birikintilerini silkeleyerek terslenmiş. Hasta falan değilim hadi herkes işine. Ne yani maymun mu oynatıyoruz diye azarlamış bunları. Sonra kopişin başını okşayarak kopiş Nasıl yavrum? Hadi gidip karnımızı doyuralım diye ayaklanmış. Güzel bir gündü. Güzel bir gün nasıl olur? Ya havayla ya parayla. 40 kişiye sorsanız 40 ayrı cevap gelir. Kimi çiçek açmış ağaçlardan, pırıl pırıl gökyüzünden dem vurur. Kiminin postadan mektubu gelmiştir, sevincik olur. Kimi yar hesabı, kimi kar hesabı yapar. Kimi de şükür makamındadır. Çok şükür her günümüz böyle olsa der. Bizim günümüz sonradan olma değil, anadan doğma güzel. Hani derler ya, Cenabı Hak övmüş, övmüş, yaratmış, öyle işte. Bunu tarif ve tasvire ne hacet, bırakalım onu romancılar anlatsın.